Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. İyi haftalar. Açık Radyo'dasınız. Hariçten Sanat programında. Ben programcınız Çelenk. Bugün Uluslararası Sanat Yayıncılığı alanında önde gelen bir yayın evinden faydından size bahsetmek istiyorum. Bu yayın evinin kaleme aldığı Great Women Artists, The Most Uh, Important Female Artists Over the Last 500 Years adlı kitabı Akbank Sanat Türkçe'ye kazandırmıştı. Sanat tarihinde kadın sanatçıların başarısını belgeleyen çalışmalardan biri olarak üniversitelere, çeşitli sanat kurumlarına, bu alanda çalışan isimlere yılbaşı hediyesi olarak da gönderilen bu büyük Kadın sanatçılar kitabı hem içinde yer alan üstü çizili de olsa yer alan great yani büyük kelimesi hem kadın sanatçılara odaklanıyor olması kadın sanatçı tabiri ne demektir sorgulatım. Hem de içinde bu dört düz sanatçı da Türkiye kökenli tek bir ismin Fahri Nisa Zeyd'in yer almasına rağmen Türkçe'ye kazandırılmış olması bakımından çeşitli çevrelerden e, sanatçılar, akademisyenlerden bazı eleştiriler aldı. Akbank Sanat da e, bunları kendi alanında cevapladı. Bu kitabın Türkçe'ye kazandırılmasının öncelikle olduğunu e, vurgulayarak... E, Ve sanat pazarında yeterince yer verilmedikleri için böyle bir kadın sanatçıları desteklemek amaçlı böyle bir yayın yaptıklarını özellikle vurgulayarak. İşte bu kitabı da hazırlayan ve Akbank Sanat'ın uzun yıllardır yine Türkçe'ye kazandırdığı başka kitaplara da uluslararası anlamda sanat yayıncılığında da pek çok kitabı olan Londra merkezli bir yayın. Evi faydın. Belki biraz daha tanıtmak anlamlı da olabilir. Zira sadece e, sanat alanında da yayın yapmıyorlar. Mimarlık, çocuk kitapları, tasarım, dekoratif sanatlar, seyahat... E, Dergileri de var daha moda, kültür, sinema, yemek, sahne sanatları, müzik, fotoğraf gibi alanlarda. Bizim coffee table book dediğimiz yani büyük ölçekli biraz daha böyle adeta bir obje niteliğinde kalın kapaklı iyi tasarımlı biraz gösterişli ve tabii ki yüksek maliyetli kitaplar üreten bir yayın evi olmasıyla biliniyor. Bir de serisi var Vitamin Bugün buna özellikle odaklanacağım bu uzun yıllardır yaklaşık 20 yıldır ortaya koyduğu bir seri vitamin biraz önce bu kadın sanatçılardaki seçki gibi yani işte son 500 yıldaki en önemli 400 sanatçı seçkileri gibi belli alanların önde gelen isimlerini bir araya getiren Böylece bir referans kitabı değeri de taşıyan ama aynı zamanda belki biraz kolaya kaçmak için hap bilgiler içeren yani örneğin e, o alana baktığınız zaman orada yer alan o kitabı okuyup orada yer alan o seçkide yer alan isimlere baktığınız zaman alan bundan ibaretmiş gibi biraz daha çabuk e, ama yüzeysel ve genel geçerden ibaret bilgiler edinebileceğiniz e, referans kitapları E, Bunun muadili belki Türkçe'de yayınlanan artistin e, çıkarttığı Halil Altındere, ikincisi Halil Altındere ve Süreyya Evren e, e, editörlüğündeki User's Manual 1 e, ve 2 bir biraz buna örnek verilebilir. Yani Türkiye güncel sanatından seçkiler yapıyorlar sanatçı seçkileri onlar hakkında birkaç görsel kısa kısa metinler birkaç da makaleyle e, Türkiye Güncel Sanatı'ndan bir işte kullanıcı kılavuzu ortaya koymaya çalışıyorlardı. Bu da günahıyla, sevabıyla gündeme gelen, uzun süre üzerinde konuşulan, bugün hala referans kitabı olarak bakan bakılan yayınlar arasında bu bahsettiğim faydanın e, Vitamin serisine ya da genel olarak, E, bu tarz daha obje niteliği taşıyan büyük ölçekli kapsamlı olma iddiasındaki e, yayınların muadili bir benzeri diyebiliriz. Users menülleri burada alalım şu anda kütüphanede benim de karşımda duruyorlar. Yer yer hızlı ve çabuk bir bilgi böyle bir hızlı bir tarama yapmak için e, ben de e, onlara başvuruyorum doğrusu. Vitamin serisine e, geri dönecek olursam... E, Vitamin yani bu alanda hızlıca vitamininizi alıp kendinizi geliştirebileceğiniz bağışıklığınızı o alandaki uzmanlık konusunda arttırabileceğiniz gibi bir his veriyor bana kelime seçimi itibariyle. Ee, her bir vitaminin de bizim normal vitaminlerden bildiğimiz işte A vitamini B vitamini C vitamini D vitamini gibi ee, başlıkları da var bu serinin örneğin vitamin P var P for painting yani resim ile ilgili üç tane bundan çıkartmış durumdalar. New Perspectives in Painting yani resimde yeni perspektifler, yeni bakış açıları diyebiliriz. Bir survey yani bir araştırma kitabı güncel resime odaklanıyor dünyanın dört bir yanından. Bu vitamin serilerinin bir alameti farikası tamamen güncel kesitler sunması Yaşayan sanatçılara odaklanması bu alandaki yeni tartışmalara yer vermesi biçiminde özetlenebilir. Üç kere şimdiye kadar resme odaklanan Vitamin P, Painting'in P'si serisi e, çıkarttılar. E, vitamin Green çıkarttılar. Sanki yeşil vitamin alıyormuşsunuz, sebzeler alıyormuşsunuz gibi. E, adının vereceği referanstan da anlayacağınız üzere e, sürdürülebilir tasarım. ...ve mimarlığa odaklanıyor... ...güncel bir perspektifle... ...Vitamin Green... Ee, ...Vitamin... ...3D var... ...3D... ...3 üç boyutlu sanata... Odak ...odaklanan e, bir... E, ...yanı var... ...Vitamin C var... ...C vitamini değil bu... ...bu kez seramin ve clay... ...kil ve seramin... ...ikisi de C ile yazılır İngilizce'de... E, ...Clay and Ceramic in Contemporary Art... E, Günümüzde bu alanın seramik sanatçıların örneğin dünyanın önde gelen sanat dünyası profesyonelleri ve uzmanları tarafından küresel bir araştırma yapılarak e, seçilen 100 sanatçıdan oluşan bir e, seri vitamin C, clay ve seramik odaklı. E, Bu ve buna benzer şekilde genel olarak ilerlediğini söylemek mümkün. Benim bugün özellikle bakacağım alan ise vitamin D. D for drawing. Yani desen, çizim, çizgiye bakan. Belki de sanatın en eski medyumu sayılabilecek mağara resimlerinin orada yapılan çizimleri hatırlayacak olursak bir medyuma odaklanıyor. Vitamin D, New Perspectives in Drawing. Yani çizgiye, çizime, desene yeni perspektifler olarak e, çevirebiliriz. E, dünyanın dört bir yanından sanat uzmanlarının işaret ettiği isimlerle dünya çapında bir araştırma sonucu ortaya konuyor e, bu seriler. Bunu özellikle e, vurgulamak gerekir. Bu serinin önemli e, hususlarından biri olarak e, ve şunu söylemek gerekir. İlki bu vitamin D'nin yani çizim desen konusuna odaklanan faydının vitamin e, serisinin bu sanat kitapları serisinin ilk kez 2005 yılında güncel sanat bağlamında çizime ve desene odaklanmıştı farklı coğrafyalardan önde gelen sanatçılardan bir seçki oluşturmuştu bugün benim bahsedeceğim ve yeni yayınlanan şu anda faydanın sosyal medyasında da çeşitli sanat yayıncılığı ve bu alanda satış yapan platformlarda da çok sözü edilen işte ayın kitabı vesaire biçimlerinde önde olan üçüncü kitap ise yani vitamin D3 vitamin D3 olarak Türkçeleştirebiliriz. Bu üçüncü kitap ise yeni yayınlandı. Fayda'nın kendi editörleri tarafından yaklaşık üç yıllık bir araştırma ve yayın süreciyle ortaya konan bir çalışma. Fayda'nın editörleri benimle de bu dönemde bağlantıya geçtiler. Aday gösterici, işte sanat alanındaki uzmanlardan biri olarak. Benimle bağlantıya geçtiklerinde... Deseni ve çizimin sanat pratiğinin merkezine alan ve sanat pratiğinde desen ve çizim kullanımının belirleyici olduğunu düşündüğüm güncel sanatçılar önermem istendi. Ve onlar hakkında bilgi yollamam, işlerinden örnekler yollamam. Bir coğrafya sınırlaması yoktu ama baktığımız zaman benim gibi 69 farklı aday gösterici daha var. Ee, bu yayında şu anda ortaya çıkan e, kitapta Today's Best in Contemporary Drawing yani e, güncel e, desende çizimde bugünün en iyisi e, adlı e, bir e, kitap ortaya çıkmış durumda faydanın kendi web sitesinden bilgi edinebilirsiniz e, kitaba baktığımız zaman e, şöyle kabaca bakıyorum e, 100 sanatçı var birazdan onların detaylarına E, gireceğim e, şüphesiz. Oldukça e, içeriği güçlü görünen bir kitap. Şöyle sayfalarını karıştırmaya e, başlıyorum. 2021 yılında yayınlanmış e, durumda. İçinde e, 20'nin üzerinde sanat Uzmanı, yazarı, sanat tarifçinin kaleme aldığı sanatçılarla ilgili yazılar ya da makaleler de bu alana odaklanıyor. Ana Lovat tarafından bir giriş yazısı kaleme alınmış e, durumda. Onu özellikle belirtmek lazım. Editörler ise benimle bağlantıya da geçen isimler Louise Elderton ve Rebecca Morrill editörler bu üçüncü seriyi e, onlar e, kaleme almış durumdalar serinin ilki 2005'ti biraz önce söylediğim D2 ise vitamin D2 ise 2013'te yayınlanmıştı yani aralarında her birinin e, 7-8'er yıllık bir e, periyot e, var e, giriş yazısında şunu özellikle vurgulamış editörler e, en doğrudan Ve en kısa yoldan sanat yapma proseslerinden biri şüphesiz adeta insanın içgüdüsel bir biçimde dünyayı temsil etmeye, dünya ile ilgili fikirlerini dışa vurmaya, görsel ifadeye, duygularını ifadeye en kolay yarayan yollardan biri en doğrudan yapabilen yollardan biri diyor. Benim biraz önce bahsettiğim gibi mağara duvarlarına örnek vermiş. Bugün geldiğimiz nokta ise bilim ve teknolojiyle sonsuz farklı ifade biçimleri ortaya koyabildiğinden özellikle bahsetmiş. Daha önceki vitaminlerde is Sculpture Center'ın New York'taki Sculpture Center'ın önceden de MoMA'nın küratörlerinden olan Christian Ratmeyer bir makale kaleme almıştı ve Emma Dexter o da İngiliz çok önde gelen küratörlerden biri bu kez de makaleyi biraz önce söylediğim gibi Anna Lovatt E, bahsediyor Ve genel olarak desen ve çizimin bugünkü zamansallıklarda nasıl bir materyal, düşünsel e, alan açabildiğine e, bakmaya çalışıyor. Hatta e, ilk giriş cümlesi drawing as world making. Yani çizim e, bir dünya yapma biçimi olarak çizim olarak Türkçeleştirebileceğim bir e, yerden e, konuya giriyor pek çok. Örnek ve e, referans vererek şüphesiz. Biraz önce süreçten bahsettim. E, benim de e, aday göstericilerden biri olduğumdan bahsettim. Ne yaptım ben burada? Belki kısa ona değinebilirim. Benim katkım oldukça e, mütevazi, sınırlı bir e, katkıydı. E, bana sorulduğu gibi, e, sorulduğu üzere... Hayatta olan, yaşamakta olan ve çalışmalarına devam eden, daha önceki yani 2005 ve 2013 edisyonlarında yer almamış olan e, sanat pratiğinin merkezinde desenin çizimin belirleyici olduğu e, ve bunu merkezine alan pratiğinde Güncel sanatçılar önünebiliyordum dünyanın dört bir yanından ve son beş yıldır da hala aktif olarak sanat üretmekte olması gibi çeşitli kriterler vardı. Ben ben önerdiğim on sanatçı da, Türkiye'den sanatçılara da özellikle bolca yer vermek istedim şüphesiz daha iyi de bir. Bildiğim alan olduğu için ee, ve onlara işaret ettim onlar hakkında çeşitli bilgiler editörlere süreçte ilettim ve paylaştım ama sonrasındaki nihai seçimde benim bir katkım olmadı. Ee, Bu sanatçılar hakkında görüş ve bilgi sağlamaktan ibaret kaldı. Ama Fayda'nın editörleriyle süreçte iletişimim hep devam etti. Hem araştırma ve yayın hazırlığında hem de yeni yayınlanan bu kitabın tanıtımında, dağıtımında oldukça özenli çalıştıklarını gördüm. Dünya'nın dört bir yanından benim gibi toplam 70 aday gösterici, nominatör, Katkısı işte 22 editörlü 20'ye yakın yazarın metinlerini kaleme aldığı bu seçki dünyanın farklı coğrafyalarından farklı kuşaklarından 100 kadar sanatçıya yer veriyor. 304 sayfada bunların 400 farklı görselle bu imajlarla yer veren bir kitaba sonuç veriyor baktığımız zaman da aday göstericilerin farklı coğrafyalardan alanın sanat dünyasının kendi alanlarında uzmanlaşmış e, yazarları akademisyenleri ve kurum yöneticileri küratörleri sanat eleştirmenleri olduğunu görüyoruz belki bazı örnekler e, verebilirim bu isimlerden e, şöyle hızlıca bakıyorum Ute Meta Bauer örneğin Gelecek İstanbul Bienniali'nin de küratörlerinden aynı zamanda Singapur'daki N2U Sound for Contemporary Art'ın kurucu direktörü geçmiş Berlin Bienniali'nden de hatırlayabilirsiniz. 2004 yılında örneğin oranın küratörünü yapmıştı. Ivana Blazviç. Bir akademisyen ve küratör. Whitechapel Gallery'nin direktörlüğünü yapıyor. Mami Kataoka, Tokyo'daki Mori Art Müzesi'nin direktörü. Rachel Kent, Museum of Contemporary Art, Sydney'nin baş küratörü. Hans Ulrich Obrist, çok star bir küratör. isim Serpentine galerilerinin Londra'daki sanat direktörlüğünü yapan bir isim. Devam ediyorum. Christine Tome, Beyrut, Aşkal Alvan'ın kurucu direktörü bu e, Plastik Sanatlar e, Derneği'nin. Zoe Whitley var, Chisyn Hill Gallery'nin direktörü. E, aday gösterenlerde seçilen isimlerde biraz İngiltere, Birleşik Krallık ağırlığını koyuyoruz. Faydın da orası merkezde ama mesela Christine Massell, Saint-Pompidou Paris'in direktörü e, ya da Londra'daki Drawing Room'un e, direktörü e, gibi isimler var Bart College'in New York ıı, direktörü, ıı, Katar müzelerinin küratörleri, Marrakesh Dedar Mamun'un direktörü ıı, gibi ıı, ya da Sharjah Sanat Vakfının ve Sharjah Bienal'ının, Sharika Bienalının Direktörü gibi pek çok isimler var. Yazarlara da baktığımız zaman Louise Elderton editör olarak yazar olarak da katkı sunmuş. Bendeki Gropius Baout'tan da kendisini e, hatırlayabilirsiniz. Katarina Imichos var. Bir araştırmacı Buenos Aires'ten. Arjantin'den Hindistan'dan yine bir yazar ve editör var yazarlar arasında. E, Güney Afrika'dan Sean O'Toole var. E, yine coğrafi olarak da farklı Yerlere e, baktığımız zaman e, ve dünyanın dört bir yanından uzmanların, akademisyenlerin işaret ettiği e, isimleri burada görüyoruz. E, Türkiye'den e, dört sanatçı bu yüz sanatçılık seçkide çalışmalarıyla yer e, veriyor. İnce Eviner, Ahmet Doğu İpek, Ceren Oykut. Ve Deniz Aktaş. Birazdan onların e, çalışmalarına e, yer vereceğim. Artık kitapta ona odaklanacağım. Ama öncesinde kısa bir ses ve nefes arası vermek istiyorum. Çok yakında kaybettiğimiz Çıkkore'ya. İstanbullu dinleyicilerin de çok aşina olduğu bir isim. Onun bir başka yine aşina e, olunan isim Bob McFerrin'la birlikte yaptığı Song for Amadeus, Amadeus için parça. Akabinde hemen devam edeceğiz. Merhaba, Açık Radyo'dasınız. Ben programcınız Çeleng. Size Today's Best in Contemporary Drawing, Vitamin D3 kitabından bahsediyorum. Güncel sanatta kullanılma biçimiyle çizgiye, çizime, desene odaklanan uluslararası bir yayın. Dünyanın dört bir tarafından 100 güncel sanatçının çalışmalarına yer veriyor. İçinde farklı kuşaklardan, farklı coğrafyalardan isimler var. Ben Türkiye'den 4 isim var. Ona odaklanmak istiyorum. Deniz Aktaş'la başlayayım. Geçen İstanbul Bienalindeki çalışmalarından da hatırlayabilirsiniz. Diyarbakır'da yaşayıp çalışan bir sanatçı Deniz Aktaş. 1987 doğumlu Diyarbakır'daki Loading Sanat İnisiyatifinde kurucuları arasındaydı. Ve geçtiğimiz 2019 yılındaki İstanbul Biyeneli'nde Resmi Ehkal Müzesi'ndeki bir öne çıkan non Romance adlı e, çalışmalarının yanı sıra orada öne çıkan Ruins of Hope yani umut kalıntıları olarak Türkçeleştirebileceğim 120'ye 310 büyük ölçekli bir işiyle resim heykel e, müzesi e, olarak hazırlanmakta olan binada yer alıyordu. Bunu çift sayfa açmışlar örneğin bu e, yapılmış işi füzenle e, yapılmış bir çizgi bu tamamen lastiklerden oluşmuş bir mezarlık gibi atık lastiklerden oluşmuş bir manzara görüyorsunuz sonu bucağı olmayan Bruins bu of Hope'ta e, dört tane de normal land e, çizimleri yine görüyorsunuz e, kağıt üzerine mürekkeple yapılmış bunlar da genelde ikiye bir e, ya da 70'e yüz ölçeklerinde E, ve Deniz Aktaş'ın e, David Trick tarafından kaleme alınan yazısında e, hayatı boyunca siyasal e, dalgalanma ve savaş ortamını bilen 90'lı yıllarını e, çocukluğunu yani e, Güneydoğu Anadolu'da geçiren bir e, kişinin hem ekolojik dengesizlik hem de işte bu e, ilerleme, yıkım, e, savaş. E, barış gibi alanlardaki gerginliğini hissettirdiğinden bahsediyor. Bir e, başka seçkide yer alan isim e, İnce Eviner. E, geçtiğimiz Venedik Bienalinde Türkiye pavyonunda Türkiye'yi temsil etmiş ama dünyanın dört bir yanında açık radyoda zaten birkaç kez konuk ettiğim çok e, değerli bir e, sanatçı. Sayfanın ötesine geçen bir e, işler e, yaptığından bahsediyor. Onunla ilgili metni kalem alan Christian Winstrup Madsen 1956 e, doğumlu e, sanatçının e, son dönem işlerinden e, Venedik Biennial'inde de yer alan e, çizim ve desenlerinden örnekler seçmişler. Mindfulness, Human Index Bird Mind Tree gibi e, farklı e, ebatlarda üç işine e, burada yer vermişler e, mimari yapıyı ve mekanı materyalize ettiğini çizgilerin neredeyse kanadığını neredeyse hareket edip rekonfigüre olduğunu ve zaten e, İnci Eviner'in yaptığı video-video yerleşimlerinde hep Çıkış noktasında adeta günlük tutar gibi beyin akışı, akıl akışı gibi yaptığı bu çizimler yer alıyor. Oradan sanki kopuyorlar, canlanıyorlar ve hareket ediyorlar dememiz Mümkün. Hemen bir diğer sanatçıya geçiyorum. Ahmet Doğu İpek. Sanatçıları soyadına göre alfabetik dizmişler. Ben de o şekilde gidiyorum. Ahmet Doğu İpek'in de üç çalışmasına burada yer verilmiş. Second Harvest, Repair ve Construction Regime 2014-2017 yılları arasında Yaptıkları genelde bir metreye işte bir buçuk metre ebatında değişen kağıt üzerine işler epik olarak tarif etmiş Rosanna McLaughlin işlerini e, matematik e, netlik ve distopik atmosferleri birleştirdiğini söylüyor adeta diyor bina pornosu e, serisinden E, işler çıkartıyor diyor Tep, e, ve bütün bunları hem sulu boyayla hem mürekkeple yaptığını e, özellikle metinde vurgulamışlar. E, son bahsetmek istediğim sanatçı ise alfabetik olarak son da, e, sona kalmış oldu. Bir süredir Berlin'e yaşayıp çalışmalarını orada devam ettiren 1978 doğumlu Ceren Oykut e, çizimin İmkanlarını genişletmeye çalışan ve farklı teknikler kullanan kağıt üzerinde iş yapmanın ötesinde çok detaylı işler yapan bunları çok farklı tekniklerle kitap illüstrasyonlarından duvar resimlerine kullanılmayan duvarlar resimlerinden stop motion animasyondan canlı çizim performanslarına ya da mekana özgü site specific enstalasyonlara hatta metal katavtlara kadar farklı disiplinler kullandığını özellikle vurgulamış hakkında yazan Hillary Pearson. Ceren Oygut'un çalışmalarını geçmişte bu örneğin canlı çizimlerini Babazula ile işbirliğinden hatırlamak mümkün. Galata Rum Okulu'nun camlarına ve duvarlarına bu eski okulun duvarlarına ve camlarına yaptığı mekanı özgürleştirmeleri hatırlamak mümkün. Kaldı ki kitapta da e, bu işlerden örnekler e, vermişler 2015 yılındaki bu Bibliopol e, işinden e, markerlarla camlara e, yaptığı işlerden bir projeksiyon işine yer vermişler 2015 ve 2019'da bu metal e, parçalarıyla e, yaptığı kendi stüdyosunda Berlin'de mekanı yerleştirdiği The Sketch adlı işinden de örnek vermişler. Ee, bu hafta sizlere Today's Best in Contemporary Drawing bugünün e, güncel sanatı e, bağlamında desenin, çizimin yerine odaklanan Faiden tarafından yayınlanan uluslararası bir e, kitaptan bahsettim. Ben programcınız Çelenk önümüzdeki hafta yeni bir konuyla görüşmek üzere hoşçakalın. Haricden Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.